Hocam ben hep iyilik yapıyorum elimden geldiği kadar ama ben genç bir üniversite öğrencisiyim bu arada. Bu yaptığım iyiliklerin karşılığını hep kötülük olarak, fenalık olarak görüyorum. Bu benim imtihanım mıdır yoksa iyi kalpli olmamın cezası mıdır demiş. E, tabii ki e, bir insan hep iyilik yapmalıdır. Peygamberimizin yaptığı gibi ama çoğunlukla... Ee, insanlar hep böyle olumsuz tarafları görüyor. Halbuki yaptığı iyiliklerin karşılığında iyilik de görmüştür. Ama insanlar bu iyilikleri unutuyor. Ee, zannediyor ki hep yaptığım iyiliğin karşılığında bana kötülük yapılıyor. Oraya odaklanıyor. Beynini, zihnini oraya odaklıyor. Ve e, böyle yanlış düşünceler içerisine giriyor. Ee, halbuki kendisine yapılan iyilikleri de böyle hatırlamaya çalışsa, yani emin olun ki daha çok kendisine iyilik yapıldığını hatırlayacaktır. Bununla beraber Peygamberimizin hayatına baktığımız zaman, sevgili Peygamberimiz de Mekkeli müşriklere ne yapıyor? İyilik yapıyor. Onlara ne diyor? Gelin diyor Allah'ın varlığına, birliğine iman edin, efendim tevhide gelin, gelin ibadet edin, efendim putlara tapmaktan vazgeçin, onlar nasıl karşılık veriyorlar? Fenalıkla. Hep fenalıkla karşılık veriyorlar. Onlar kılıçla karşılık veriyorlar. Onlar hatta taşla karşılık veriyorlar. Ama sevgili peygamberimiz ne yapıyor? Hep bunlara iyilikle karşılık veriyor. Yani biz kendimize kötülük yapıldı diye iyilik yapmayı bırakmayacağız. İyilik yapmaya devam edeceğiz. Ki allah Teala da bize bakacak, niyetimize bakacak. Ve e, bu kötülükleri inşallah iyiliğe tebdil edecek. Burada iyi niyetli olmalıyız. Yani iyilik yapmaktan, iyi insan olmaktan bıkmasın. Tabii ki. İnşallah. Yani iyilik yapalım, e, denize atalım. Değil mi? Balık bilmezse, bilmezse Halik muhakkak surette bilir. İnşallah.